Ancak musluktan veya kabın içinden sağ eliyle suyu getirip, haya ile kasık arasından döktükten sonra sol elle necaseti izale eder. Bu keyfiyetle su, necasetin üstünden gelmiş ve onu yerinden izale etmiş olur. Yani bu surette sağ el seyyar olur. Her iki surette de sol el sabit kalır. Şu halde necasetin zevali değil, İzalesi şarttır. Sol elin sabit kalmasıyla avuç içi de temizlenmiş oluyor. Fakat sol elin arkası ayrıca temizlenir. Erkeklerde bilhusus istibra meselesinde şu kolaylık var. Mendil veya herhangi taharet bezi veya tuvalet kağıdı alınır. Sol elle makattan itibaren kamışın ucuna kadar sıkılır. Eğer bessiz yaparsa yine çıkmaz. Eğer bezi yoksa, pamuk kullanmak müstehap olur. Şimdi, tahareti olmayanın namazı yoktur, mealindeki hadisin hikmeti beyan olundu. B- Bedeni temizliğin ikincisi, yani abdestsizlikten temizlik gerek gusülde ve gerekse herhangi arızada suyu necis mahallin üzerinden akıtıp temizlenmektir. Bu bedenin zahiri temizliğidir.